olan Allah'a selat ve selam da gönderilen peygamberlerin en şereflisi olan Nebimiz Peygamberimiz Muhammed'e onun ailesine ve sahabesin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim saygı değer hocamız Abdullah bin Ali Er-Rubban ile beraber gerçekleştirdiğimiz bu mübarek Geldiniz. Hocamızın kendisi Suudi Arabistan Büyük Alimler Kurulu ve ayrıca setba, acı ve Ümrecilere az kılma şekli ve hükümleri adını taşımaktadır. Evet Allah'ın izniyle hocamızı selamlayarak konuşmamıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinleyen kardeşlerimize de hoş bulduk. Hocam Allah sizi mübarek kılsın. Bu kısa buluşmamızda bize namazın önemi ve onun kılma şeklinden bahsedebilir misiniz? Hamd alemlerin saklı olan Allah'a salat ve selam da gönderilen peygamberlerin en şereflisi olan Nebimiz Muhammed'e onun ailesine, sahabesine ve kıyam olanların üzerine olsun. Namaz ve İslam kişinin Müslümanlığı tam olduğu sayılmaz. İslam dininde namazın yeri çok yücedir. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'de temel esas üzere bina olmuştur. Allah'tan olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmesi, namaz kılması, zekat vermesi, Ramazan orucunu tutması ve hacca gitmesidir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazın dinin direği olduğunu şu şekilde beyan etmiştir. İşin başı İslam direği namazdır. En nice makamı da Allah yolunda cihattır. Allahu Teala da namazı ayrı bir değer ve üstünlük vermiş. Onu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Miraç'ta kendi katına çıkarıldığı gün ümmet-i Muhammed'e fark kılmıştır. Bu da namaza verilen değeri ve önemi gösterir. Ayrıca kelime-i şehadetten sonra hiçbir ibadet namazdan daha üstün olamaz. Nitekim Allahu Teala muhakkak ki namaz ahlaksızlıktan ve kötülükten alıkoyar diye buyurarak onun fuhuş ve ahlaksızlığa engel olduğunu haber vermiştir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazları devamlı kılmanın günahlara kefaret olacağını şu şekilde buyurmuştur. Büyük günah işlemediği sürece beş vakit namaz, cuma namazı diğer cumaya ramazan ayı diğer ramazana kadar olan günahlara kefarettir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste namazın insanı temizleyip pakladığını belirterek sizden birinizin evinin önünde bir nehir olsa da ondan beş kere yıkansa hiç üzerinde bir kir kalır mı? diye buyurdu. Sahabe hayır dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte Allah beş vakit namaz da hataları da bu şekilde ettiler dedi. Bu yüzden her Müslümanın beş vakit namazı vaktinde kılması gerekir. Nitekim Allahu Teala namaz müminler üzerine vakitleri belli bir fazdır diye buyurmuştur. Özellikle erkeklerin namazları camide cemaatle beraber kılmaları gerekir. Camide namaz kılmaya gücü yeten hiçbir insanın o namazı evinde kılması caiz değildir. Çünkü camiler içinde namaz kılınsın diye inşa edilmiştir. Ayrıca camiye gidip gelmek kişinin imanlı olduğunu gösterir. Nitekim Allahu Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler iman ederler diye buyurmaktadır. Ayrıca insanın çocuklarına camide cemaatle namaz kılmayı küçük yaştan itibaren alıştırması... Onun yapması gereken güzel bir iştir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Çocuklarınız yedi yaşındayken onlara namaz kılmalarını emredin. On yaşına vardıklarında namaz kılmazlarsa onları dövün. Bu hadiste ise çocuklarımızı on yaşındayken namaz için dövmemiz emrediliyor. Bunun nedeni onları namaza alıştırmak içindir. Camiye gitmeye gücü yettiği halde namazı evde kılmak caiz değildir. Her Müslümanın gücü yettiği ölçüde namazını cemaatle kılması gerekir ki Allah'a itaat edip onun emrine yerine getirsin ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi gibi birbirlerine yardımcı ve destek olsunlar. Öyle ki onlardan birisi koltuklarının altında iki kişi ile taşınır, ve safa durdurulurdu. Her Müslüman namazdayken Allahu Teala'nın huzurunda olduğunu unutmamalı ve namaz kılarken elinden geldiği kadar edep ve huşulu olmalıdır. Çünkü o namazdayken her şeyi yaratan Allah'ın huzurunda bulunmaktadır. Nasıl ki insan sorumlu görevlerin önünde dururken kendine dikkat ediyorsa Allahu Teala'nın önünde de dururken daha dikkatli olmalıdır. Hocam Allah sizi mübarek kılsın. Burası olsun bize namaz kılma şeklinden bahseder misiniz? Kişi namaz kılmak istediğinde ilk yapacağı şey Kur'an-ı Kerim'de emredilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tatbik ettiği şekliyle abdest alması gerekir. Sahabenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden naklettiğine göre abdest şöyle alınır. Ellerini iki kere yıkar. Eğer uykudan uyanmışsa üç kere yıkar, sonra besmele çeker ki besmele çekmek vaciptir ama unutursa bir sakıncası yoktur. Abdestin ortasında hatırlarsa o anda besmele çeker, sonra yüzünü saçının başladığı yerden sakalının sonuna kadar ve iki kulak arasında kalan kısım alarak yıkar, yüzünü bir kere yıkamışsa bu yeterlidir. En güzeli yüzünü ve bütün abdest ağzalarını üç kere yıkamasıdır. Ağzına ve burnuna üç kere su verir. Sonra önce sağdan başlayarak dirseklere kadar ellerini üç kere yıkar. Sonra sol elini yıkar. Sağ elden başlamak şart değildir. Fakat sağdan başlamak sünnettir. Eğer soldan başlarsa da abdesti yanlış olmaz. Sonra başını ön tarafından başlayarak arkaya doğru eliyle sürterek mesheder. Elini baş parmağı kulağın arkasında işaret parmağı ile kulağın içinde olacak şekilde kulağına yıkar. Sonra sağdan başlayarak ayaklarını topuklarına kadar yıkar. Kişi abdest arızalarını yıkarken ara vermemelidir. Bir arızasını yıkadıktan sonra o arızası kuruyup diğer arızasını yıkamamalıdır. Çünkü abdest ağzalarını yıkarken ara vermemek alinden iki görüşünden en doğru olanına göre abdestin şartlarındandır. Yine Kur'an ve hadiste geçtiği üzere ağzaların sırasını değiştirmeden yıkamak gerekir. Abdesti bitirdikten sonra şöyle dua eder. اَشْهَدُ Allah لَا اِلٰهَ اِنَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ اَللّٰهُمَّ جَعَلْن۪ي مِنَ السَّوَّاب۪ينَ وَجَعَلْن۪ي مِنَ الْمُتَطَح۪ير۪ينَ Eğer kişi hastalık ve herhangi bir sebepten dolayı su ile abdest alamaz ise onun teyemmüm yapması abdest yerine geçerlidir. Temiz bir toprak ile teyemmüm yapar şöyle ki iki elini yere vurur, önce elinin içi ile yüzünü metheder, devamını ise ellerinin dışını. Su ile veya suyun yokluğunda toprak ile kişi temizliği tamamladığında kıbleye doğru döner. Döndüğü yönün kıble olduğunu iyi tespit etmesi gerekir. Yoksa kıbleyi bilenlere sorar ki yöneldiği yerin doğru olduğundan tam olarak emin olsun. Sonra ayakta dikili bir vaziyette ellerini omuz hizasına kadar veya kulağına kadar kaldırır ve Allahu ekber diyerek Namaza başlama tekbirini söyler. Allah أكبر, Allah Sonra Allahu Teala sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şu duaları okur. Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebarakesmuk ve taala cedduke ve la ilaha gayruk. Allahumma zaidbeyni ve gfini hasayaya keyma zaidta beynel maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم اقتلني بالثلج والماء والبرد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أميرت وأنا أول المسلمين Kişinin her seferinde bu dualarda birini okuması güzeldir. Çünkü her üç duada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmiştir. Bundan sonra Fatiha suresi okur. Rabbil İyyâke ve İhdina الصiraqa almustakim, صiraqa allaveena en'amte aleyhim, gairil maghubi aleyhim, vela zallim. Amin. Okunmazsa namaz kapı. Ben, onu iyi öğret. Eğer uğraşıyor, öğrenemiyorsa kolayına gelen bir sureyi okur. Fatiha'dan sonra Kur'an'dan bildiği bir sureyi okur. Bunu sabah namazının iki rekatında, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatında böyle uygular. Öğle, ikindi ve yatsının son iki rekatı ile akşam namazının son rekatında ise sadece Fatiha'yı okur. فأخرج الله لكم وسخر لكم الجلق لتجري في البحر بأمره وسخر ما بين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتمه ان تالله لا تحصوا ان الانسان لَهَوٌ مكنسا واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد رَدِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَا تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَطَاهِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة أجعل أفكدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما على الله من شيء في الارض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبار. <تصفيق> رب ولا سر من ذريتي ربنا وتقفل دعاء. وللمؤمنين يوم يطوم الحساب ولا تحتبن أن الله آنفلاً أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبطار مهطعين مطنعي رؤوسهم لا يرتد إليه Namazlarda bazı zamanlar Fatiha'dan sonra bir sure okursa bu da güzeldir. Sonra ellerini kaldırarak Allahu Ekber diyerek rükuya gider. Rüku da şöyle der. Subhan Rabbi Azim. Bunu bir kere söylerse ecrini almış olur. Fakat bunu 3, 5, 7 veya 10 kere söylemesi daha güzeldir. Bunu söyledikten sonra Allah'ı şanına yakışır bir şekilde över. Mesela Sıbbuhun, Kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruh der. Ruku anda sırtını dümdüz tutar. Başını sırtı ile aynı hizada tutar. Onu sırt hizasından yukarı kaldırmaz ve aşağı indirmez. Sonra rükudan kalkarken Sımiallahu limenhamide der. Hamide <gülüyor> limenhamide bunu derken omuz hizasına veya kulak uçlarına kadar kaldırır. Bunun seçimini kendisi yapar. Semihallahu limen hamide dedikten sonra Rabbena hamd der. Bunu demek vaciptir. Sonra şöyle der. Hamden ketiren tayyiben mübareken fi mil'u s-semavati vel ard ve mil'u min şeyin ba'd ehl-u senai vel وَحَبُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ اللّٰهُمَّ لَا مَانِعْ لِمَا اَخَيْدُ وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْدُ وَلَا يَنْفَعُ ذَلْجَدْ مِنْ كَلْجَدُ Sonra, Allahu Ekber diyerek, secde yapmak için eğinir. allah Ekber, allah Ekber. Secde anında şöyle der, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى Bunu bir kere söylemesi vaciptir. Bunu üç, Beş, yedi veya on kere Dünyada ve o Dua etmesi sünnette Secde on... Allahu u Ekber diyerek secdeden doğrulur allah ve Rabbi hsirli der. Bunu bir kere söylemesi yeterlidir. Eğer üç kere arasındaki oturuşta istediği duayı yapabilir. Sonra söylediklerini söyler. Sonra secdeden ikinci rekata kalkar ve bu ikinci rekatta 1. rekattaki gibi Fatiha suresini ve ardından da Zammu sureyi okur. Bu okuyacağı Zammu sure 1. rekattaki Zammu sureden daha kısa olur. Sonra aynı 1. rekatta olduğu gibi ruku yapar ve ruku'dan doğrulur ve secde eder. Allah Ekber, Allah Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahmanirrahim Maliki tini, ve mustakîm lezîne En'amte aleyhim İkinci rekattan sonra Allahu Ekber diyerek Teşehhüd için oturur. allah Ekber Sağ ayağını dik tutar Sol ayağını ise yayarak üzerine oturur. Ellerini koyar. Sağ elinin serçe ve yüzük parmağını kıvırır. Baş parmağını ve orta parmağını halka yapar ve işaret parmağını tutar ve anında ulaşır. Sonra okur. Ettehiyyâtu Allahumma amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. ise Diyerek her iki tarafına selam verir. Eğer kılınan namaz akşam namazı gibi 3 rekat ve 4 rekatı ise akşam namazında ilk teşehhütten sonra kalkar 1 rekat kılar. Diğerlerinde ise 2 rekat kılar. Bu son rekatlarda sadece Fatiha suresini okur. Eğer Fatiha arkasından Ha, i̇ki rekatı kıldıktan sonra son teşehhüt için oturur. Aynı ilk teşehhütte okuduğu et okur. Buna ilave olarak şu duaları okur. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Eyyühal-ibrahimi ve ali-ibrahim. Tarik اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممال ومن فتنة المسيح الدجال اللهم آتني في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ها ها ها يريك هلك سرفض سلام عليكم سلام عليكم ورحمة Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selam verdikten sonra üç kere estağfirullah der. Sonra 33 kere Allah tam 99 la ilahe illallah vahdehu la şerike a uh -huh. erkek olsun, kadın olsun bulu uçağına giren her akıllı insana farzdır. Hamile kalan her kız vali olmuş sayılır. Hocam, farz namazları ve vakitleri nelerdir? Farz namazlar beştir. İlki sabah namazıdır. Fecri Sadık denilen ikinci Feslinin görünmesiyle başlar. Bu doğu tarafında görülen beyazlıktır. İki rekattır. vakti güneş doğana kadar devam eder. İkincisi öğle namazıdır. Farzı dört rekattır. Zeval vaktiyle başlar. Her şeyin gölgesi kendi boyu oluncaya kadar devam eder. Üçüncüsü ikindi namazıdır. Öğle namazından sonra başlar, güneş batıncaya kadar devam eder vakti budur. Ancak serbest vakit ve dar vakit olmak üzere ikiye bölünür. Serbest vakit güneşin saranmasına kadardır. Dar vakit ise bundan sonraki güneş basana kadar olan vakittir. İkindi namazının farzı da öğle namazının farzı gibi dört vekattır. Dördüncüsü akşam namazıdır. Güneş batışından başlar, ufuktaki kızıllık kaybolana kadar devam eder. Akşam namazının farzı ise üç rekattır. Beşincisi ise yatsı namazıdır. Ufuktaki kızıllığın kaybolmasından fecirin doğuşuna kadardır. Bu namazında serbest vakti gece yarısı sona erer. Dar vakit ise bundan sonra başlar, fecir doğana kadar devam eder. Yatsı namazının farzı da rekattır. Sabah namazında, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatları imam ve tek başına kılan kişi sesli okur. Akşamın son rekatı ile yatsının son iki rekatında ise içinden okur. Öğle ve ikindi namazlarının bütün rekatlarında içinden okur. Kişinin namazı vaktinden sonra bırakması caiz değildir. Zira Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Namaz müminlerin üzerine vakitleri belli bir farzdır. Eğer herhangi bir özürlü durum olsa bile namazını o özürlü haliyle vaktinde kılar. Yine ikindi ve yatsı namazlarını ber vakte bırakması caiz değildir. Ancak özürlü bir durum onu bu vakte bırakmışsa bu ayrıdır. Kişi daima namazlarını ilk vakitte kılmaya çalışmalıdır. Ama yatsı namazını geç kılmak güzeldir. Ancak bu durum müminleri zora sokacaksa olmaz. Eğer kişi özürlü bir durumdan dolayı yatsı namazını tek başına kılacak olursa namazını gecenin son üçte birine bırakması güzeldir. ...sabah namazını güneş doğduktan sonra kılan kişinin namazı kabul olur mu? Kişinin namazını vaktinden sonra kılması caiz değildir. Eğer gecelere kadar oturup sabah namazını kaçırıyorsa... ...o şekilde oturması ona haramdır. Çünkü onun bu oturuşu namazı kaçırmasına neden olmaktadır. Sabah namazına kalmak için uğraşıyor da kalamıyorsa namazının kabul olacağı umulur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe Tebük Savaşı'nda dönüşte uyya kalmışlar ve sabah namazını güneş doğduktan sonra kılmışlardı. Ancak kişi kendisini namaza kaldıracak sebepleri oluşturmalıdır. Mesela saatini kurabilir veya başkasının kendisini uyandırmasını isteyebilir. Eğer kişi namazı Kaçtan kaçırmak isterse, bütün alimlerin görüşüne göre kıldığı o namaz kabul olmaz. Herkes bilerek veya bilmeyerek namazı vaktinden önce kılarsa namazı kabul olmaz. Vakit girdikten sonra o namazı tekrar kılması gerekir. Namazı terk edenin hükmü nedir? Namazı terk eden çok büyük günah işlemiş olur. Namazı hiç kılmasa veya bazen ses etse de bu kişi çok büyük tehlikededir. Alimlerin birçoğu tembellikle dahi namazı terk edenin kafir olacağını söylemişlerdir. Nitekim Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem bizimle onlar arasındaki fark namazdır. Kim onu terk ederse kafir olur buyurmaktadır. Başka bir hadiste kişi ile şirk ve küfür arasında namazı tek vardır buyurmaktadır. Bu yüzden her insan İslam dininden çıkmaya sebep olur diye Allah korkusuyla namazlarına dikkat edip vaktinde kılmalıdır. Namazı katten terk eden birisi söz ettikten sonra terk ettiği namazlarını kaza eder mi? Namazı katten terk eden insanın eğer terk ettiği namazı ise o namazlarını kaza eder. Ama aradan çok zaman geçmişse alimler bu konuda ayrılığa düşmüşlerdir. Bir grup aleme göre yaptığından tövbe eder, Allah'a yalvarır ve çok hayır işler. O namazları kaza etmesi gerekmez. Diğer görüşe göre aradan çok zaman geçse bile kılamadığı namazlarını kaza eder. Çünkü bu insan için daha kolay ve basittir. Ailesine namaz kılmalarını emreden ama kendisini dinletemeyen kişi ne yapar? Onlarla beraber Oturur mu, yoksa o evden çıkar mı? İnsanın ailesiyle ilgilenmesi ve onlara namazı ısrarla emretmesi gerekir. Ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Onlarla tartışsa bile ümitsiz olmamalıdır. Her vakitte bunu tekrar etmelidir. Yaptığı bu işten büyük ecir alır. Eğer ailesi onu dinlemiyorsa, o da onlardan ayrılmayı uygun görmüşse... Bunda bir sakınca yoktur. Fakat onlardan ayrılması onları değiştirmeyecekse, bilakis onları daha kötü hale getirecekse ayrılmaması daha iyidir. Buna kişi kendisi karar verir ve uygun görür. Bu durum işten kişiye değişir. Kocası namaz kılmayan ve ondan çocukları olan bir kadının bu kocayla beraber kalmasının hükmü nedir? Namaz kılmayan birisiyle evlenmenin hükmü nedir hocam? Eğer bir kadın evlendiği adamın namaz kılmadığını anlarsa ona nasihat eder ve onu ikna etmeye çalışır. Bunda başarı olamazsa kendini ondan yasaklar. Anlaşmaları imkansız olursa kocasından ayrılır. Ama eğer evleneceği kişinin namaz kılmadığını önceden biliyorsa onunla evlenmesi caiz değildir. Babası namaz kılmadığını bildiği halde kişiye kızını verirse günah kazanır. Çünkü alimlerden bir grup namaz kılmayanın kafir olduğunu söylemektedir. Sonra yapılan bu nikah aksi geçerli değildir. Evlendiği kişinin sonradan namaz kılmadığını anlayan bir kadının kocası, sonradan namaz kılmaya başlarsa bu kadının yapacağı tek şey nikah aksini tazeleyerek alimlerin farklı görüşlerinden sıyrılmasıdır namazlarını terk eden kişilerin, anne ve babaları, onları nasıl yönlendirebilir? Başta baba olmak üzere, anne ve babanın sorumluluğu büyüktür. Daha çocuk yaştayken, onlara namaz kılmalarını emretmeni gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çocuklara 7 yaşındayken namaz kılmalarını emretmemizi, eğer 10 yaşına gelirlerse, namaz için onları dövmemizi bize bildiriyor. Onlara henüz bulu çağına girmeyiz. Namaz onlara fark olmadığı halde bu emir ancak onlara namazı alıştırmak içindir. Anne ve babadan her biri Allah'ın emrettiği ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şekilde çocuklarına değişik yollarla namaz kılmaya yönlendirmelidirler. Camide cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? Ezan duyan her erkeğin, camide cemaatle namaz kılması vaciptir. Terk etmeleri caiz değildir. Zira Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelen bir ama adam, yolların bozukluğundan ve yırtıcı hayvanlarından şikayet etmiş ve kendisini camiye götürecek yardımcısının olmadığını söyleyerek namazını evde kılmak için izin istemiştir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem önce ona izin verdi sonra onu çağırarak ezanı duyuyor musun? dedi. Ama evet deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse icabet et buyurdu. Başka bir rivayette ise şöyledir. Sana izin verecek bir mazeret bulamıyorum. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu hadiste zemaate gelmeyerek evlerinde namaz kılan kişilerin evlerini yakmayı düşünmüştür. Vallahi namazın kılmasını emretmeyi, kamet getirilince birine insanlara namaz kıldırmasını emretmeyi, sonra yanında iple odun taşıyan adamlarla beraber namaza gelemeyenlerin yanına gitmeye ve onları içindeyken evleni yakmayı içimden geçirdim. Camide demat ve namaz kılmanın çok büyük sevabı vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun tek başına kılınan namazdan 25 kat daha sevap olduğunu belirtmiştir. Bazı rivayetlerde ise 27 kat olarak geçmektedir. Uyuyarak veya unutarak birkaç namaz kaçıran bir kişi bu namazlarını nasıl kılar? Önce kaza namazını mı kılar yoksa içinde bulunduğu namazı mı? Uyuyarak veya unutarak namazı kaçıran kişinin eğer imkanı varsa önce kaçırdığı namazı kılması sonra cemaatle de içinde bulunduğu namazı kılması daha iyidir. Eğer buna imkan yoksa, o an içinde bulunduğu vakit namazı kılınıyorsa... ...bu kişi imamın niyeti farklı dahi olsa o namaza, kaçırdığı namaza niyet ederek katılır. Çünkü imamın niyeti ile cemaatin niyeti aynı olacak diye bir şart yoktur. İmam namazı bitirince bu kişi daha sonra içinde bulunduğu vaktin namazını kılar... Mesela bu kişi uyuyarak veya unutarak öğle namazını kaçırsa ancak ikindi namazı kılınıyorken hatırlarsa öğle namazına niyet ederek imamın arkasından namazı kılar. İmam namazı bitirdikten sonra bu kişi kalkar ikindi namazını kılar. Namazlarda sıralama önemlidir. Yoksa önce ikindi namazını imamla kılıp sonra öğle namazını kaza edemez. Çünkü bu uyulması gereken sıralamaya ters düşer namazları vaktinde kılmaya yardımcı olacak etkenler nelerdir? Öncelikle insan Allah korkusunu gözü önüne getirmelidir. Kendisinden çıkacak her hatadan sorumlu olup bundan dolayı hesaba çekileceğini çok iyi bilmelidir. Yine bilmelidir ki Allah Subhanahu ve teala her namaz için bir vakit belirlemiştir. Nasıl ki Vaktinden önce namazı kılmak caiz değilse, vaktini geçirmek de caiz değildir. Kişinin kendisine Allah'tan korkan saliha bir eş edinmesi gerekir. Hem namazlarda hem de diğer amellerde kendisine yardımcı olur. Eğer eşi saliha olmazsa, kişinin başta namaz olmak üzere birçok ameli kaçırmasına sebep olur. Hocam, namazda kuşuyu arttıran sebepler, Nelerdir? Kişi namaza gitmeden önce kendini tam olarak hazırlamalıdır. Namazda önüne duracağı Rabbinin azametini düşünmelidir. Çünkü bu düşünce onun namaz içindeki huşusunu artırır. Eğer tek başına namaz kılıyorsa insanlardan ve gürültüden uzak bir yer seçmenidir ki bu gürültüyle zihni dağılmasın ve huşusu bozulmasın. Namaza giderken en mükemmel haliyle gitmeli. Açlık, susuzluk veya kafasını meşgul eden durumlardan uzak olmalıdır. İşte bunun gibi durumlar insanın namazda huşusunu artırmaya yardım eder. Eğer insan bu konuda mücadele ederse Allah ona yardımcı olur. Bu konuda eğer kulun bir eksikliği olursa Allah muhakkak ki bağışlayıcıdır. Ayrıca kişi namazında okuduğu ayetlerin rukuda ve secdede yaptığı duaların manasını iyi düşünür ve anlarsa huşusu daha çok artar. Namazda uyulması gereken setri avret neresidir? İnsan Allah'ın huzurunda duracağı zaman kendisinin en mükemmel halde olması istenmektedir. Ey Ademoğulları her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yani her namaz kılışınızda. Eğer kişi değerli bir insanın önünde dururken dahi cimine özen gösteriyorsa Allah'ın huzurunda dururken nasıl olmalıdır? Namazdaki setri avrete gelince erkeklerde diz kapağı ile göbek bağı arası açık olursa kılınan namaz kabul olmaz. Kadınlar ise yüzü hariç vücudunun her yerini örter. Kadının bütün vücudu avrettir, örtmesi gerekir. Sadece namazda yüzünü açabilir. Bir kişi kıbleden başka bir yöne doğru namaz kılarsa, bu namazın hükmü nedir? Namaz kılan o kişi, insanlara sorarak kıbleyi kolayca bulabilecek bir ortamda ise o namazı tekrar kılması gerekir. Çünkü yapması gereken yeterli araştırmayı yapmamıştır. Ama eğer insanlardan uzak bir yerde ise, kendi zannınca kıbleyi bulduğunu sanıp o yöne namaz kılar, Sonra da bunun yanlış olduğunu öğrenirse kıldığı o namaz kabul olur. Çünkü elinden geldiği kadar Kıbreyi bulmak için uğraşmıştır. Allah insana gücünün üstünde yük yüklemez. Hocam kadın peçeli olarak namaz kılabilir mi? Eğer kadının etrafında namahrem bir erkek yok ise yüzü hariç bedeninin her yerini örtmesi istenir. Eğer etrafında yabancı erkek var ise ...yüzünü peke veya benzeri bir şey ile örter. Elbisesinde pislik olduğunu bilmeden namaz kılan kişinin hükmü nedir? Elbisenin temiz olması namazın kabul olan şartlarındandır. Bu yüzden namaz kılan kişinin hem bedeni hem elbisesi... ...ve hem de namaz kıldığı yerin temiz olması şarttır. Eğer namaz kılan kişi... Bedeninde veya elbisesinde veya namaz kıldığı yerde pislik olduğunu biliyor da namaz kılıyorsa o namaz kabul olmaz. Ama eğer bilmiyorsa namazı kabul olur. Yine üzerinde pislik olduğunu bilen kişi namazdan önce bunu unutur da o şekilde namaz kılarsa onun namazı kabul olur. Tekrar kılmasına gerek yoktur. Kişi namaz kılar da namazdan sonra abdestsiz olduğunu Deya yürük olduğunu anlarsa, Eğer bir şey. iade eder. Peki pisliği unutanın özrü gibi düşünülemez. Bu mütevazi buluşmamızda biraz önce abdestin alınışından bahsetmiştiniz. Abdesti bozan şeyler nelerdir? Abdesti bozan şeyler nelerdir? başında önden ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar. Alimler bunda icma etmişlerdir. Derin uyku uyumak abdesti bozar. <gülüyor> elbisesine bulaşırsa onu pisletir mi? O, peygamberler yukularını teklif ettikleri yerde desteklediler. Aişe Radıyallahu anh oda dışında destekledi bir şekilde Allah razı olsun, Allah Aleyhi ve Sellem o odaya desteklediğinde o da caminin dışındaydı. Yeme Büyük Yükdarı Elif'e adam o şekilde namaz kılamaz. Hocam, içinde kabir olan, caminin içinde kabir bulunup ya kabir olan yere cami yapılmıştır ki bu durumda caminin oradan kaldırılması gerekir. Orada kılınan namaz kabul olmaz. Ya da önce cami inşa edilmiştir sonra oraya birisi defnedilmiştir. Bu ...kabir camiden çıkartılır. tek gerekir. Yani kendisi ile kıble arasında kabir olmamalıdır. Abdullah hocam, herhalde insanlara karışık görünen Mescid-i Nebevi'deki... ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini izah etmeye çalışıyorsunuz. Evet... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha'nın odasına defnedilmiştir. Zira o peygamberler ruhlarını teslim ettikleri yerde defnedilirler buyurmuştur. Ayşe radıyallahu anha'nın odası ise mescidin içinde değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o odaya defnedildiğinde odası caminin dışındaydı. Emevi hükümdağı. Genişletilince kabrin bulunduğu oda mescidin içinde kaldı. Çünkü genişletme dört cihetten yapılmış ve bazıları da kabrin mescidin içinde olduğunu zannetmişlerdi. Gerçek manada ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabri mescid içinde sayılmaz. Namazda sesli niyet etmenin hükmü nedir? Allah'ın seala hain bakışları ve kalpte gizli olan her şeyi bilir. İnsanın işlediği her amel veya konuştuğu her söz Allah'tan kaçmaz. Allah gizli ve örtülü her şeyi bilir. Bu yüzden huzat uzun... duyulmasına gerek yoktur. Çünkü Allah herkesin niyetini bilir. Bundan dolayı hac ibadeti hariç namaz dahi hiçbir ibadette sözü niyet edilmez. Namaz için kâhmet getirilmesine az bir vakit kala cami giren birisi tahiyyetün mescit namazını kılmayıp ayakta mı bekler yoksa ne yapar Namaz başlamadan önce camiye giren kamet getirilene kadar ayakta beklemez. Hemen tahiyyetün mescit namazını kılar. Ancak tahiyyetün mescit namazını bitirmeden önce kamet getirilirse eğer birinci rekatta ise o namazdan çıkar. Şayet ikinci rekatta ise hemen namazını tamamlar ve farza katılır. Namazda safları düzeltmekten kasıt, ayakları birbirine bitiştirmek mi, yoksa aynı hizada durmak mıdır? Safları düzeltmekten kasıt, düzgün olması ve namaz kılanların birbirine yapışmasıdır. Aynı hizada olması demek, topukların ve omuzların yan yana olması ile olur. Ama bazı insanların ayak parmakları ile saf vizası almaları yanlıştır. Çünkü bu durumda namaz kılanların ayakları ileri veya geri oynar. Zira kimi insanın ayağı büyük, kiminin de kısadır. Namazda elleri kaldırma yerleri nerelerdir? Namazda dört yerde elleri kaldırmak sünnettir. Birincisi namaza başlarken iftidah tekbirinde, ikincisi rukuya giderken Üçüncüsü rükudan doğrulurken, dördüncüsü ise ilk teşehhühten kalkarken içendir. Elleri kaldırmak omuz hizasına veya kulak uçlarına kadar olur. Namazda Fatiha suresi okumanın hükmü nedir? Yanlış okuyanın namazı kabul olur mu? Fatiha suresini okumak namazın yükümlülerindendir. Fatiha suresini açıksan veya gizli okunan bütün namazın her rekatında okunur. Bu yüzden her Müslüman Fatiha'yı en iyi bir şekilde bilmesi gerekir. Namaz kılan kişi eğer Fatiha'yı manasını bozacak şekilde okursa namazı kabul olmaz. Ancak manayı bozmayacak şekilde okursa namazı kabul olur ancak eksik sevap alır. Namazı bozan şeyler nelerdir? Namazı bozan şeyler çoktur. Mesela namaz kılarken Abdestin bozulması, namazın bir farzını veya vacibini kasten terk etmek, uzun süre abret mahallinin açık kalması, yemek ve içmek, kahkahayla gülmek, namaz içinde konuşmak. Hocam, tadil erkana uymak namazın şartlarındandır. Bunun manası ve şartları nelerdir? Evet, namazın farzlarından birisi de tadil erkandır. Nitekim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı hızlı bir şekilde kılan adama dön namazını tekrar kıl. Bu şekilde senin namazın olmaz demiştir. Tadil erken ise namazın içindeki bir farzdan diğer bir farza geçerken vücut azalarını yerli yerine oturması ile olur. O farzı eda etmek vaciptir yoksa hızlı bir şekilde namaz kılmak değil. Namazda İmamdan önce hareket etmenin hükmü nedir? Namazda imamdan önce hareket etmek caiz değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle davranmaktan yasaklamış, hatta daha ileri giderek imamdan önce hareket eden için, imamdan önce hareket eden kişi Allah'ın onun başını eşek başına çevirmesinden korksun buyurmuştur. Sabah namazının ilk vekatını kaçıran kişi, Kalan rekatı sesli okuyarak mı, tamamlar yoksa gizli okuyarak mı? Sesli okunarak kılınan namazları sesli, gizli okunarak kılınan namazları gizli okuyarak kılmak vacip değil, memduktur. Kim bir namazı kaçırırsa veya sabah namazının bir rekatını ya da yatsı namazının üç rekatını veya akşamın iki rekatını kaçırırsa tamamlarken ikinci rekatta açıktan da okuyabilir, veya gizli de okuyabilir. Ancak açıktan okuması başkalarını rahatsız ediyorsa gizli okuması daha iyidir. Namazdan sonra tokalaşarak Allah kabul etsin deme konusunda görüşünüz nedir? Böyle bir şey ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ne de sahabeden varit olmamıştır. Onlar Müslümanların önderi ve örneğidir. Eğer böyle bir şey yapmak gerekli olsaydı onlar yaparlardı. Böyle bir şey yapmamak daha iyidir. Sünnet namazları nelerdir ve faziletleri nedir? Sünnet namazları öğleden önce 4 rekat, öğleden sonra 2 rekat, akşamdan sonra 2 rekat, yasıdan sonra 2 rekat ve sabah namazından önce 2 rekattır. Ayrıca ikindi namazından önce 4 rekat sünnet kılmak, Öğleden sonraki 2 rekat sünnete, 2 rekat daha sünnet eklemek konusunda teşvik edici hadisler de vardır. Sünnet namazlarını kılmanın fazileti hakkında ünlü Habibe'den gelen hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim sarz namazlardan ayrı olarak 12 rekat olan sünnet namazlarını kılarsa Allah ona cennete bir köşk yapar. Müslüman kişi bu namazları kaçırmamalıdır. Çünkü sünnet namazları, farz namazlardaki eksik tarafları tamamlar. Nafile namaz kılanın arkasından farz namaz kılmak ve farz namazı kılanın arkasında nafile namazı kılmanın hükmü nedir? Nafile namaz kılan kişinin, farz namazı kılan kişinin arkasında namaz kılması caizdir. Bunun tersi de doğrudur. Niyetlerin farklı olması etkilemez. Nitekim Muaz bin Cebel, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında farz namazını kılar. Sonra kendi kabilesine gider. Aynı namazı. <gülüyor> ve namazı. <gülüyor> ve namaz öyle ikindi ve yatsın ama ayrıca öğle ile ikindi ve akşam ile yatsın takılabilir İsterse bu namazları birincinin vaktinde isterse ikincinin vaktinde kılar. Hangisi kolayına gelirse. Bu durum şehir gibi yerleşim bölgesinde geçerlidir. Ama yerleşim bölgesinde ise namaz cemaatle kılınıyorsa cemaate Uyar, namazları birleştirmez ve de kısaltmaz. Tam olarak kılar. Çünkü namazı cemaatle kılması gerekir. Yolcu durumundaki kadın ise namazlarını kısaltır ve birleştirir. Çünkü kadınların cemaatle namaz kılması şart değildir. Yine yolculukta namazla yükseli olarak en kolaylıklardan birisi de mes yapma süresinin geceli ve gündüzlü üç gün olmasıdır. Her ne kadar mes olayının direkt Olamazla alakası ise de affet yoluyla alakası bulunmaktadır. Hocam, yolcu olan birisi mesela cemaatle yaptığının namazının son iki reklasına katılırsa, kısaltma niyetiyle onlarla birlikte selam verebilir mi? Allah hakkını sallallahu aleyhi ve sellemin imam ancak kendisine uyulması için vardır hadisinden dolayı yolcu olan kişi namazını tamamlar. Yolcu olan imamla öyle, içinde ve yasın namazından iki rekatı beraber kılmışsa imam selam verdikten sonra kalkar iki rekatı tamamlar. Yoksa kendisi iki rekat kılmakla yasın namazının birini anlar. Müslüman bir kişi aslına uygun olarak namaz kılma şeklini öğrenmesi için nasıl bir yol tart? Da, göre, Biz ancak vacipliği tamamlandıkça vacip sayılma. Namaz insana vaciptir ve namaz Allah-u Teala'nın farz kıldığı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şekilde kılınır. Bu yüzden Müslüman bir kişi namazın şartlarını, farzlarını, vaciplerini ve okunması gereken surelerini iyi öğrenmelidir. Özellikle Fatiha suresini, ettehiyyatu ve namazda okunan diğer duaları, mesela Subhan Rabbi el-Azim, Subhane Rabbi el ala Rabbi hfirli, vacip olan duaları. Bu konuda anlattıklarımız kısaca namazın hükümleridir. Namaz, İslam'ın en önemli şartıdır. Bu yüzden Müslüman kişi namaza çok önem vermeli ve layık olduğu yere oturtmalıdır. Aynı şekilde İslam'ın diğer şartlarına da özen göstermelidir. Çünkü İslam bir bütündür, bölünemez. İnsan, İslam'ın şartlarını Allah'ın emrettiği ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği bir şekilde uygulamalıdır. Yine aynı şekilde İslam'ın şartlarıyla ilgisi olsun veya olmasın, yasakladığı her haramdan kaçınması gerekir. Müslüman kişi her şeyden önce Allah korkusunu gözünün önüne getirmelidir. Bu hayat ne kadar sürerse sürsün, bir gün sona ereceğini ve insanın yaptıklarından dolayı hesaba çekileceğini bilmenidir. Dünyadan ayrılacağı o günü düşünerek, Allah'ın huzurunda ne malın ve de ne evladın fayda vermeyeceği, ancak temiz bir kalp bile gelenlerin fayda bulacağı o günü düşünmenidir. Yine her Müslüman, diğer insanlardan, bu dine sarılmaları konusunda uğraşmalı ve tebrih etmeni, sözleri ve amelleriyle kendisi başkaları tarafından örnek alınan bir şahsiyet olmalıdır. Konuşmamızı sona erdirirken, eğer hata etmişsek, Allahu Teala bu hatalarımızı, bağışlamasını, yapmış olduğumuz bu çalışmayı rızasına uygun kılmasını, söyleyenine ve dinleyenine fayda vermesini diren, ve ümit ederiz. Ayrıca bu konuşmayı sağlayan ve hacı ve ümrecilere hediye projesini hazırlayan görevlilere teşekkür ederiz. Allahu Teala onların ecir ve sevaplarını arttırsın. Allah onların yardımcısı olsun. Hatalarını bağışlasın. Dünya ve ahiretteki hayırlı işlerde onları başarılı kılsın. Nebimiz, Peygamberimiz Muhammed'e Ailesine, sahabelerine ve onlara en güzel şekilde uyanlara selat, selam olsun.